Yardımlaşma derneği. Aa güzel fikir Kara Karagöz'ün evine erzak verenler derneği güzel olur bence. Olmaz. O zaman Karagöz çalışmasın aylık masraflarını siz karşılayın derneği. Ne saçma şey. Buldum. Karagöz'ü koruma, kollama ve budaklandırma derneği kuralım. Öyle değil efendim. Kuracağımız derneği kendimize yardım bulmak için kurmayacağız. Kimin için kuracağız? Fakire, muhtaca, mağdura yardım derneği olacaktır. Tamam, ben tek maaşla çalışıyorum fakirim. Hanımın dırdırından bıktım, usandım, yardıma muhtacım. Kaynanam on yıldır bizimle kalıyor, acayip derecede mağdurum. Yani bu dernek bana yardım etmeyecek de, kime yardım edecek? Kendi çıkarlarımız için kurmayacağız bu derneği. Mahalleliye yardım edeceğiz. Bedava ikametgah kağıdı alıp dağıtalım mahalleliye. İkametgah kağıdından yardım olur mu hiç? Olur tabii. Zırt pırt mutlardan ikametgah kağıdı alıyorum. Kağıt başına para veriyorum. Yani şu ikamet kağıdına para vermek kadar saçma bir şey bilmiyorum doğrusu. İnsan oturduğu yeri belgelemek için niye kağıda para versin? Manyak mıyız biz? Tamam haklısın da bizim kuracağımız dernek böyle ufak işlerle uğraşmayacak. Neyle uğraşacak? Kara para mı haklayacağız? Hayır efendim. Mesela kışın kömür bulamayana kömür. Fakir öğrenciye burç. Hastalar için ilaç bulacağız. Ya birader seni bilmem ama ben ay sonunu zor getiriyorum. Nasıl yapacağız bu dediklerdi? Öyle deme efendim. Çok şükür aç değiliz açıkta değiliz. Bunları biz bulmayacağız. Yardımsever insanlarla yardıma muhtaç olanları bir araya getireceğiz. O zaman yardımlaşma derneği değil buluşturma derneği bu. Olabilir. Ah, derneğin ismini bile buldum Karagöz'üm. Yapma ya, neymiş efendim? Köprü Yardımlaşma Derneği. Zenginden fakire köprü manasında yani. Nasıl? Vallahi iyi fikir. Hem birader, şu yardım etmeli, bu yardım etmeli diye beklememek lazım. Biz yardım edemeyiz belki ama yardım edebilecek birilerini buluruz. İyi de efendim, niye çekeceğiz bunca zahmeti ben orasını anlamadım. İnsanlara yardım etmek için, onların dualarını almak için, bak. Mesela Kimse Yok mu Derneği, Deniz Feneri Derneği gibi sosyal yardımlaşma dernekleri ne güzel faaliyetlerde bulunuyorlar. Onların vesileleriyle nice yardıma muhtaç insana el uzatılıyor. Doğru diyorsun. Koca koca binaların arasında insanlar birbirini unutuyor. Kim aç, kim tok, kimin bir sıkıntısı var bilinmiyor. Bu sebeple insanlara el uzatacağız tabii ki. Hay yaşa gözüm. <gülüyor>